Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Biz geçen dersimizde namazda imameti sahih olmayanlar babı dedik ve konumuza başladık. Dedi ki Birinci olarak, bir imamda da namazı kıldırabilmesi için veya namazının sahih olabilmesi için birtakım ehliyetler gerekli olduğu gibi, onu imametten alıkoyan bazı sıfatlardan da uzak durması lazımdır. Yani ne demektir bu sözün manası? İmam olabilmesi için gerekli olan güzel sıfatları kendinde bulundurması, imam olmasına engel olan, küfür, bidat, fısk ve benzeri kötü sıfatlardan da yani tafsilatı işte bu dersimizde gelecek olan kötü sıfatlardan da uzak olması gereklidir dedik ve konumuza girdik. Konumuza girerken birinci şart dedik, imamete engel olan sıfatlardan biri küfürdür. İster asli küfür olsun, ister tarihi küfür olsun yani bir insanda bulunduğu zaman o insan imamlık yapamaz. Sebebi çünkü dedi ki bizim bu konudaki genel kaidemiz ehli sünnetin koymuş olduğu kaide nedir? Namazı kendi nefsinde sahih olan insanın başkalarına kıldırmış olduğu namaz da sahihtir. Namazı kendi nefsinde sahih olmayan insanların ise başkalarına kıldırmış oldukları namaz sahih değildir. Ve dedi ki kâfir'in ameli makbul olmadığı için Kafirin kıldırmış olduğu kendi nefsinde Allah katında makbul olmadığı için başkalarına kıldırmış olduğu amel de sahih değildir. Evet. Şimdi inşallah devam edelim dersimize. فَلَا en اَنْ يُوَلَّا الْفَاسِقُ Fasıkın tayin edilmesi caiz değildir. İmamete salati namazın imamlığına. وَالْفَاسِقُ Fasık هو من خرج عن حد الاستقامته استقامته حدından sınırından çıkandır. Bi irtikabi kebiretin min kebailiz büyük günahlardan herhangi birini işlemekle. Elleti o hiye dunesh-şirki, şirkin dışında, şirkten alt, alt mertebede olan günahlardır. Ve'l-fisku fisq nev'ani, iki nevidir. iki çeşittir. Fisku amaliyun Ameli fısktır ve fısk-ı i'tikadi olan fısktır. Fel fısk-ı ameli olan fısq, ke irtika ı fahişet zina, zina kötülüğünü fuhşiyatını işlemek gibi. Ve sarika hırsızlık ve şurbül hamr içki içmek ve nahvi zâlika ve bunun benzerleri. Ve fısk-ı i'tikadi fısq fısk ke rafdi, râfızlık gibi ve el-i'tizali mu'tezile fikrini kabul etmek gibi ve et-tecehhumi fikrini kabul etmek gibi. Fe la yajuzu, caiz değildir. Tevliyet imam imameti's salati'l fasika. Namazın imamlığının fasıka verilmesi, fasıkın bu işe veli kılınması caizdendir. Lianne'l fasika, çünkü fasık La yubbelu haburu, onun haberi mabul değildir. (Qalat aala) Ya aihal الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبءٍ فتبينوا. Ey iman edenler, size bir haber getirdiği zaman onu açılığa kavuşturun. فلا يؤمنوا على شرائتي الصلاة Namazın şartları konusunda ona güvenilmez ve hakamı ve hükümleri konusunda. لِأَنَّهُ يَكُونُ قُدُوَةً سَيِّئَةً لِغَيْرِهِ. Çünkü o kendi dışındakilere kötü örnek olur. Fefi fe tevliyetihi Onu bu işe getirmekte mefsedetler vardır. Vakat قالa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu ve selam dedi ki: La la te'manna imra'atun rajulan. Bir kadın erkeğe imam olmasın. Ve la ya'ummu arabiyun muhacira. Arabi olan biri muhacir olan birine imam olmasın. Ve ya ya'ummu facirun mu'mina facir olan yani fasık olan mü'mine imam olmasın. اِلَّا اَنْ يَقْحَرَهُ Ancak onu buna zorla bir sultanın, onu bir sultan ile yani yönetim ile buna zorlarsa, kahrederse يَخَافُ ve وَسَوْتَهُ Onun kılıcından ve kırbacından korkarak kılarsa o zaman bu nedir? O zaman bu müstesnadır. Yani facir mü'mine imam olmasın. Ama eğer facir elindeki yönetimle Buna, mümini buna zorlarsa, yani kendi arkasında mekmûm olmaya ve mümin de onun e, kılıcından ve sautehu ve kırbacından korkarsa müstesna. Ravahu اِبْنِ مَاَجَةَ İbn-i bunu rivayet etti. Tabi bu zayıf olan bir hadistir. Bu zayıf olan bir hadistir. ve مِنْهُ قَوْلُهُ Bu hadisten şahit, yani bizim yukarıda zikrettiğimiz noktaya delil olacak kısım, ولا يأم فاجر مؤمن فاجر مؤمنe imamlık etmesin vel fujur huwa al udul an al haqqi fujur nedir o al udul an al haqqi haktan dönmektir yani haktan yüz çevirmektir veya haktan eğrilmektir fe salatu khalf al fasiqi menhiun anha fasıkın arkasına namaz kılmak kendisinden nehyedilmiş şeylerdendir vel yecuzu taqdimuhu ma al kudreti ala dhalik onun Güç yetirildiği halde onu imamlığa geçirmek caiz değildir feyah Ruual <gülüyor> el mesul sorumluların üzerine haram olur tansibul <gülüyor> fasi' imammin fsıkı imam olarak nasbetmek kılmak haram olur listsallavvaati namazlar için Liannehum nehum memurune Çünkü onlar emredilmişlerdir emrolunmuşlardır. bir muraat il masalehi maslahatları gözetmekle emrolunmuşlardır. fe <gülüyor> ya o sorumlular için caiz değildir. En yuqi'u nnase insanları düşürmeleri fi salatin mekruhatin mekruh olan bir namaza düşürmeleri caiz değildir. Bel bilakis kat ihtilafe al alimler ihtilaf etti fi sihhati salati halfe fasikin. Fasık'ın arkasına kılınacak olan namazda alimler ihtilaf etti. Ve ma kana bunun gibi olanlar vajbe tajnibü nasi min alwqu'ü fihi vajbe vajib olur tajnibü nasi insanları uzaklaştırmak min alwqu'ü fihi bunu ona düşmekten uzaklaştırmak vacip olur. Evet. Şimdi o zaman birinci e, mesele bu okumuş olduğumuz baptan çıkaracağımız birinci mesele nedir? Birinci mesele fasıklık ne demektir? Fasıklık ne demektir? Fısk lügatta huruc demektir. Fısk feseqa demek haraca demektir. Fısk lugatta huruc demektir. Şeriatta ise insanın istikamet haddinden çıkmasıdır. İnsanın istikamet hakkından çıkmasıdır. Şeriattaki fıskın manası insanın istikamet haddinden çıkmasıdır. Fısk İslam'da iki türlüdür. Birincisi ameli fasıklıktır. İkincisi ise, itikadi fasıklıktır. Ameli fasıklık, kişinin büyük günahlardan herhangi birini işlemesiyle oluşacak olan şeydir. Yani bir insan şeriat nazarında büyük günah olarak belirlenmiş günahlardan herhangi birini işlerse, o insan şeriat nazarında tövbe etmediği müddetçe fasıktır. Şimdi burada, bu birinci kısım, ameli fısk. fıskı. Sormamız gereken soru şudur. Büyük günah ne demektir? Büyük günah iki türlüdür. Bir, şeriatın onun büyük günah olduğuna nas kılmış olduğu günahlar vardır. Birinci sınıf günahlar. Şeriatın onun büyük günah olduğuna nas kılmış olduğu günahlar vardır. Bunlar ne gibidir mesela? Bunlar e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın icat ettiği bu sevg al mubikat. hadis şerifte varit olduğu gibi insanı helaka götüren yedi tane şeyden uzak durunuz diye. İşte içkidir, kumardır, iftiradır, zinadır vesaire. Bunlar nedir? Bunlar e, belli olan şeylerdir. Veya da mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şüphesiz ki en büyük kebireler diye başlayan hadisler veyahut ve benzeri. Bunlar şeriatın nasıl kılmış olduğu şeylerdir, ee, büyük günahlardır. Kebira lafzıyla varit olan veya helaka götürücü lafzıyla varit olan günahlar. Bunun dışında bir de şeriatın kendisine dünyada ve ahirette tehdit getirmiş olduğu günahlar, tehdit getirmiş olduğu günahlar kebire sınıfına girerler, şirk seviyesine ulaşmadığı müddetçe şirk seviyesine ulaşmadığı müddetçe. Çünkü eğer şeriatın dünyada ve ahirette kendisini tehdit ettiği veya azapla insanları korkuttuğu ameller şirk seviyesine gelmişse o şu anda bizim konumuz değildir. Onun hükmü apayrıdır. Biz onu bir önceki dersimizde anlattık. Öyle değil mi? Burada biz neyi söylüyoruz? İnsanı dinden çıkarmayan günahlar. İnsanı dinden çıkarmayan günahlardan kebire olanları, yani büyük günah sınıfına girenleri insan işlerse fasık olur. Önce bir fasıkın ne olduğunu anlayacağız ki fasıkın arkasındaki namazın hükmünü ne yapabilelim? Anlayabilelim. Öyleyse e, büyük günah neymiş? 1- Şeriatın nasıl kılmış olduğu günahlar? 2- Şeriatın dünyada ve ahirette kendisine tehdit ve azapla e, tehditte bulunduğu. Yani insanları onu yaptıkları takdirde dünyada ve ahirette dünyada bir ceza, ukubet, ahirette ise bir azap ile tehdit etmiş olduğu günahlar buna dahildir. Tabi büyük günah nedir hakkında ihtilaflar var ama en racih olan i̇bn Abbas'tan da varit olan Şeyhul İssam-ı ve muhakkik alimlerin tercih etmiş olduğu görüş nedir? Tercih etmiş olduğu görüş budur. Gene bunların içerisinden en makbul olan görüş nedir? Şeriatın koruduğu beş esasa bariz ve sarı bir şekilde zarar veren her şey büyük günahtır. Bu da kimindir? İz İbn-i Abdüselam'ın tarifidir. Öyle mi? Büyük günah nedir? Büyük günah, şeriatın koruma altına almış olduğu din, akıl, din, can, mal, namus ve akıl. Bunlardan herhangi birine bariz ve sarih bir şekilde zarar veren her şey, bunlara mefsedet getiren her şey büyük günahtır. Ama dediğimiz gibi muhakkik âlemlerin tercih etmiş olduğu Hangisidir? Özellikle dünyada ukubet ahirette ise bir azap veya da bir ee, şeyle, e, tehditle insanların tehdit edilmiş olduğu günahlar büyük günahdır. İşte bunlardan birini işleyen insan, ne diyoruz? Tövbe etmediği müddetçe ameli fasıktır diyoruz. Ameli fasıktır diyoruz. İtikattaki fasıklık nedir? İtikattaki fasıklık Kişinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmayan yani kitaba ve sünnete muhalif olan herhangi bir itikat ile itikatlanmasıdır. Herhangi bir inanış biçimi ile inanmasıdır. Kitaba ve sünnete muhalif olan herhangi bir inanış biçimi ile inanmasıdır. Buna da ne diyoruz? Buna da itikadi fasıklık diyoruz. Tabi itikadi fasıklık nedir? İtikadi fasıklık iki türlüdür. Bir, bazı yani itikadi faslılıktan kastımız bid'at ehli olmaktır. Öyle değil mi? Bid'at ehli olmaktır. Bazı bid'atler vardır. Bid'atun mukeffiratundur. Yani sahibini küfre götüren bid'atlardır. Bunlar da nedir? Bunlar usulü dine muhalif olan, sonradan ortaya çıkmış olan itikat biçimleridir. Bunlar nedir? Bunlar bid'attır ve bunlar sahibini küfre götürür. İkincisi ise bid'atun gayru mukeffiratin. İnsanı küfre götürmeyen bidattır. O da nedir? Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın döneminden sonra kitaba ve sünnete muhalif olarak çıkmış ama sahibini küfre götürmeyen bidatlardır. Sahibini küfre götürmeyen bid'atlerdir. Bu konulara inşallah ne yapacağız geleceğiz. Şimdi bizim konumuz nedir? İtikadi veya ameli anlamda fasık olan bir insanın arkasında namaz kılmanın hükmü nedir? Şimdi önce öyleyse neden başlayalım? Önce öyleyse fasıktan başlayalım. Ameli fasık. Ameli fasık dedik nedir? Büyük günahlardan birini işlemek suretiyle fasık olan bir insan. Mesela diyelim ki bunu şimdi can şey yapalım, pratine dökelim. Mesela büyük günahlar nedir? İşte diyelim ki nas kılınmış olanlara örnek verelim. İçki içen bir Müslüman var. Zina yapan bir Müslüman var diyelim mesela. Veya işte hırsızlık yapan bir Müslüman var mesela. Ve bunun arkasında namaz kılmak caiz midir, yoksa bunun arkasında namaz kılmak caiz değil midir? Veyahut da mesela, diyelim ki günümüzün çokça yaygın olan şeylerinden işte sakalını kesen adamın arkasında namaz kılmak caiz midir? Mesela çünkü bu bir fıstır, öyle değil mi? Sigara içen adamın arkasında işte ee, namaz kılmak caiz midir? Mesela faizli muamelelere girişen tüccarın, esnafın arkasında namaz kılmak caiz midir? Mesela bugünkü işleyeceğimiz konu nedir? İşleyeceğimiz konu şu anda budur. Yani ameli anlamda fasık olanların arkasında namazın hükmü. Birinci mesele bu konuya girmeden önce, öncelikle ilk meselemiz mesuliyet sahibi olan insanların fasıkları insanlara imam olarak tayin etmesi kesinlikle caiz değildir ve bunu yapan insanlar kendileri Allah katında sorumlu duruma düşerler. Neden? Çünkü sorumlu olan insanlar yani halifeler, valiler, komutanlar, emirler vesaire bunlar insanların dini ve dünyevi maslahatlarını gözetmek ve onlara gelen mevsedetleri de def etmekle mükelleftirler. Şayet sözüne şeriatın itibar etmediği, sözüne itibar edilmediği için de Allah'la olan ilişkilerinde çok gevşek olan, hiç umursamaz olan bir adamın namaz gibi bir konuda da buna güvenmek ne olmaz? Güvenmek doğru olmaz. Durumu böyle olan bir insanı insanların başına imam tayin etmek bu ne değildir? Bu caiz değildir. Durumu böyle olan bir insanı başına tayin etmek insanların imam olarak caiz değildir. Ondan dolayı birinci sorumluluk kimin üzerindedir? Mesuliyet sahibi olan insanların üzerindedir. İkinci meselemiz ise arkasında namaz olur mu? Olmaz mı? Fasıkın arkasında namaz olur mu? Olmaz mı? Cumhur-ü ulemaya göre kerahet ile beraber fasıkın arkasında namaz sahihtir. Kerahet ile beraber fasıkın arkasında namaz sahihtir. Niye? Çünkü kaidemizi koymuştuk. Öyle değil mi? Kendi nefsinde namazı sahih olan bir adamın başkalarına da namaz kıldırması sahihtir. Çünkü kendi yapmış olduğu amel makbuldur. Büyük günah insanı din dairesinden çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Büyük günah insanın yaptığı ameli iptal ediyor mu? Etmiyor. Öyleyse bu adamın namazı nedir? Öyleyse bu adamın namazı sahihtir. Arkasında namaz kılan insanların da namazı nedir? Namazları sahiptir. Bu birinci genel kaidemiz ve bu kaidenin üzerine konuştuklarımız. Ayrıca demiş ki cumhur-i ulema Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, İmam Buhari'nin rivayet ettiği hadiste daha önce de geçti. يُصَلُّونَ لَكُمْ Fain asabu felakum ve in akhta'u ve aleyhim. Onlar size namaz kıldırırlar. Şayet onlar isabet ederlerse sizin lehinizedir. Şayet onlar isabet etmezlerse sizin lehinize onların neyinedir, onların aleyhindedir. Yine mesela Buhari'de Osman radıyallahu an fitne çıktığında ve fitneciler Osman radıyallahu anh'ın evini kuşatıp onu kuşatma altına aldıkları zaman Ubeydullah İbni Adi Hz. Hazreti Osman'ın yanına giriyor. Ve diyor ki ey İmam, sen genel imamsın, yani büyük halifesin ama şu görmüş olduğun fitne imamı insanlara namaz kıldırıyor. Yani buradaki e, Hz. Osman'a aslında bir şey var, sitem var. Yani sen neden çıkıp bize namaz kıldırmıyorsun veyahut da sen neden o adamı men edip sizden biri geçsin namaz kılsın demiyorsun da sen İmam-ı sen senin etrafı, evin etrafını çeviren İslam'da fitne çıkaran bu grup başkanı insanlara namaz kıldırıyor diyor. O da diyor ki ey e, bu şahsa diyor namaz diyor insanların yapmış olduğu en güzel ameldir. Namaz insanların yapmış olduğu en güzel ameldir. Eğer güzel yaparlarsa sen de onlarla beraber güzel yap. Eğer güzel yapmazlarsa sen onların kötülüklerinden içtinab et diyor. Sen onların kötülüklerinden içtinab et diyor. Yine biliyoruz ki i̇bn Ömer haccacın arkasında namaz kılmıştır. Öyle mi? Yine e, i̇bn Mes'ud mesela içki içtiği sabit olan bir valinin arkasında namaz kılmıştır. İçki içtiği sabit olan bir valinin arkasında namaz kılmıştır. Hatta mesela e, İbn-i Hazm diyor ki sabit olduğu ki sahabe i̇bn Ömer gibi, i̇bn Mes'ud gibi, Enes gibi sahabeler işte e, haccac gibi e, ve benzeri valilerin arkasında namaz kıldılar ve bunlardan daha fasıkı da yoktur diyor. Yani bunlardan daha fasık olan hiç kimse de yoktur. Ama bunların arkalarında ne yaptılar? Namaz kıldılar. İmam Ahmet'ten nakledilen bir rivayette, bir de İmam Malik'ten de böyle bir rivayette bulunulmuş aynı zamanda. E, fasıkın arkasında mutlak olarak namaz olmaz. fasıkın arkasında namaz kılanın, kıldığı namazı iade etmesi lazım demişler. Niye? Çünkü Süneni i Ebu Davud'da ve başka hadis kaynaklarında Kavmine imamlık yapan bir adam, kıble cihetine tükürmüştür. Rasulullah da bunu görmüştür. Kavmine imamlık yapan bir adam, kıble cihetine tükürmüş ve Rasulullah da bunu görmüştür. E tabi, Aleyhisselatü Vesselam o kavme demiştir ki "La يُصَلَّ بِكُمْ Size namaz kıldırmasın bu adam. Yani bu size imam olan adam, bundan sonra size namaz kıldırmasın. Daha sonra adam kavmine imamlık yapmak isteyince Kavmi resulullah aleyhisselatu vesselam'ın sözünü ona hatırlatıyorlar ve diyorlar ki bize imanlık yapamasın. O da gelip bunu resulullah aleyhisselatu vesselamana sorunca diyor ki inneka azaytallah ve rasulhu. Sen Allah'a ve rasuluna ne yaptın? Allah'a ve rasuluna şey ettin, e, verdin diyor aleyhisselatu vesselam. Buna dayanarak demişler ki arkasında namaz kılmak ne değildir? Arkasında namaz kılmak caiz değildir. Şimdi tabi e, bu konuyla alakalı. Cumhur ulemanın görüşü sahih olan görüştür. Cumhur ulemanın görüşü sahih olan görüştür. Neden? Çünkü birincisi şeriatın umumi naslarından kaide olarak çıkmıştır ki ameli kendi nefsinde sahihtir bu insanların. Ve eğer kendi amelleri kendi nefislerinde sahih ise o zaman başkalarına da bunu kıldırmaları nedir? Başkalarına kıldırmaları da sahihtir. Yine aynı şekilde Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabesi dini ondan en güzel öğrenen insanlar. Kendi dönemlerindeki fasıkların arkasında namazlarını kılmışlar ve bu konuda da e, şey yapmamışlardı, imtina eden olmamıştır. Öyle değil mi? İmtina eden, namaz kılmaktan imtina eden olmamıştır. Ha, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın bu hadisine gelince, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın yapmış olduğu, yani bu fiili yapmış olduğu dönemde, bu te'diben, o adamı edeplendirmek, ve ondan başka birçok insanın imamlık yapma imkanı ve ihtimali olduğundan dolayı Resulullah Aleyhine ve böyle bir şey yapmış olabilir. Öyle değil mi? Hani nasların arasını cem etme imkanı varken en güzel şey nasların arasını ne yapmaktır, cem etmektir. Ha, şu söylenebilir. Zaten cumhur-u ulema fasıkın arkasında namaz kılın dememişlerdir. Bakın dikkat edin. Fasıkın arkasında namaz kılmanın kılınır mı, kılınmaz mı konuşmuyoruz. Normalde kılınmamasının evlâ olduğunda da ittifak vardır. Ama fasıkın arkasında namaz kılmamak, kılmak namazı iptal eder mi? Birinci mesele budur. Hayır, cumhur demiş ki namazı iptal etmez. Namaz sahihtir. İki, fasıkın arkasında namaz kılmadığımız zaman cuma, cemaat ve benzeri namazlar iptal olacaksa veya fitneye sebep olup daha büyük bir zarar getirecekse o zaman fasıkın arkasında kılınması lazım. Yoksa cumhur-i ittifakla başka salih olan, sünni olan birinin arkasında namazı kılmak, ifa etmek imkanı varken, fasıkın arkasında namaz kılmayı zaten ne yapmışlardır? keri görmüşlerdir. Sebebi nedir? Sebebi de şudur. Bu noktaya dikkat edelim inşallah. Sebebi de şudur. Çünkü fasık bir münker işleyen insandır. Ve İslam'a göre münker işleyen insana da itiraz etmek, onun münkerini inkar etmek, Müslümanların üzerine vaciptir. Bundan dolayı arkasında başka namaz kılınacak biri varsa bu fiil Müslümanlara fasıkın fıskından daha büyük bir zarar getirmeyecekse yani onun arkasında namazı terk etmek fasıkın fıskından daha büyük bir zarar getirmeyecekse onu zecretmek için onu teedib etmek için onun arkasında namaz kılmayıp arkasında e, takva ehli olan birinin arkasında namaz kılmak nedir? takva ehli birinin arkasında namaz kılmak daha evladır ama Selefin döneminde olduğu gibi, namazlar büyük camilerde ve tek bir yerde kılınıyorsa, bakın dikkat edin o zaman adam fasıkın arkasında namaz kılmayacağım dese ne olacak? Cuma ve cemaatler iptal olacak, öyle mi? Çünkü fasıklar kıldırıyor. İki, böyle bir amel o dönemde var olan haricilerin yani İslam Müslümanları bölmeye çalışıp işte yönetime karşı ayaklandıran veya sahabenin tekfirine insanları davet eden insanlara prim olma ihtimali var. Yani bidat ehlinin bu, buradan kendilerine pay çıkarıp bunu kullanma ihtimalleri var. Ondan dolayı bu nedir? Bu çok daha büyük bir zarardır. Bu çok daha büyük bir zarardır. Ki zaten mesela ile bir sonraki konuda gelecek. Ee, Abdullah ibn i Zübeyr ve el Haruri denilen harici birer gün arayla namaz kıldırıyorlar insanlara. i̇bn Ömer hem bunların arkasında namaz kılıyor. Hem Abdullah ibn i Zübeyr'in hem de bu harici imamın arkasında namaz kılıyor. Daha sonra kendisine sorulduğu zaman diyor ki bizi namaza çağırağının arkasında biz namaz kılarız ama gelin Müslümanların kanını dökelim. İşte kardeşlerinizin malını alalım, çalalım diyenlerin ise davetine icabet etmeyiz diyor. Burada i̇bn Ömer ne yapıyor aslında? Bir noktaya işaret ediyor. Yani zaten fitne var. Zaten Müslümanlar birbirini katlediyorlar. Yani daha henüz fitneler kapanmamış. Bir de bu tip fiillerle ne yapmayalım? Bu tip fiillerle iyice fırkalaşmaya sebep olmayalım diye i̇bn Ömer onlara bu şekilde yol gösteriyor. Ondan dolayı yani şeyi toparlayacak olursak, sözü toparlayacak olursak en sonda diyeceğiz ki, 1- Fasık'ın imam olarak tayin edilmesi sorunluların üzerine cürümdür. 2- Fasık'ın arkasında kılınan namaz sahihtir. Deliller buna şahitlik eder. 3- Fasık'ın arkasında, fasıktan daha iyi birinin arkasında namaz kılmak varken Fasık'ın arkasında namaz kılmamak lazım. Ne için? Onun o münkerine, onun o günahına karşı çıktığımızı gösterebilmek için. 4- Şayet fasıkın arkasında namazı terk etmemiz, onun o fıskından daha büyük bir zarar getirecekse Müslümanların üzerine, o zaman ne yapmamız lazım? O zaman bizzat fasıkın arkasında namaz kılmamız lazım. Çünkü selef ne yapmıştır? Selef bu şekilde davranmıştır. Çünkü selef bu şekilde davranmıştır. Evet. İkincisi ise ameli anlamdaki değil itikadi anlamdaki fısktır. O da nedir o da bid'attır. Yani kişinin herhangi bir bid'at eee itikadı ile itikadlanmasıdır. Kişinin herhangi bir bid'at itikadı ile itikadlanmasıdır. Bu da nedir? Kitaba ve sünnete ve selef-i salihinin anlayışına muhalif olan her türlü anlayış, her türlü itikat nedir? Bir bid'attır. Ve bizim konumuz da buna inananlardır. Şimdi selef, selef öncelikle bidat ehlini kısımlara ayırmışlar. Önce bunu bilelim. Yani birinci mesele nedir? Bu konuda budur. Selef, bidat ehlini kısımlara ayırmıştır. Birinci kısım, bidaatı ile küfre girenler. Birinci kısım, bidaatı ile küfre girenler. Bunlar mesela kim gibidir? Bunlar bütün sahabenin kafir olduğuna itikad eden, Ayşe annemizin, e, zina yaptığına inanan sahabenin dini gizlediğine inanan Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğuna inanan hafıziler gibi mesela. Bu inanış biçimi sonradan çıkmıştır. Kitaba sünnete ve selefin anlayışına muhaliftir. Ve bu şekil inananlar nedir? adları ile küfre giren insanlardır. Ceh ehli olan insanlar. Yani cehmiyenin hangi e, kısmını kastediyoruz? Allah'ın bütün sıfatlarını inkar eden Allah'ın bütün sıfatlarını inkar eden, reddeden, kabul etmeyen ve imanın sadece kalpte bilgi olduğunu savunan ve bununla beraber Allah'ı bilen her mahlukun müslüman olacağını, iman ehli olacağını söyleyen görüş değil mi? وَيَعُوْتَ مُعْتَزِيلَةً'ın hangi hangi kolunu kastediyoruz? Kastettiğimiz kolu غُلَاتُ الْقَدَرِيَّ'dir mesela öyle değil mi? Kaderi olup da غُلَات olanlardır yani Allah'ın ilmini inkar edenler Allah Azze ve Celle hiçbir cüz-iyatı bilmemiştir diyenler gibi. Mesela bunlar nedir? Hulul ve ittihad ehli gibi. Yani Allahuze ve celle'nin her şey olduğunu söyleyenler, her şeyin Allah olduğunu söyleyenler ve Allah'ın eşyalara, cisimlere, insanlara hulul ettiğine inanan küfür itikadı gibi mesela. Bunlar bu bir bidattır ve bunlar bu bidatlarıyla ne olmuşlardır? Bidatla ile küfre girmişlerdir. Mesela demokrasi bidatı gibi. Öyle değil mi? Kitaba ve sünnete muhalif İslam adına çıkan demokrasiyi söylüyoruz ha. Ve Resulullah ve sahabenin anlayışına muhalif bir bid'attır. Sahipleri bunun nedir? Kafirdirler. Bunun sahipleri bu bid'atleri ile küfre girmişlerdir. İki, bid'at olup da sahibini küfre götürmeyen bid'atlar. Bid'at olup da sahibini küfre götürmeyen bid'atlar. Mesela buna örnek aynı fırkalardan örnek verelim. Mesela rafizilerin içerisinde tabi bunların rafizi demek doğru değildir. Bunlar şiidir. Hazreti Ali, Hazreti Ali diğer sahabelerden daha üstün olduğuna inananlar. Yani ümmetin icmasına ne yapanlar muhalefet edenler. Veyahutta mesela Mutezili olup da ne yapanlar? Mutezili olup da Allah azze ve celle'nin bütün e, her şeyi bildiğini ilmine inananlar, Allah azze ve celle'nin bunu yazdığına da aynı şekilde itikad edenler ama insanın kendi fiilini kendisinin yarattığını söyleyenler. Yani insan kendi fiilinin nedir? Kendi fiilinin sahibidir, sorumlusudur. meşiyet konusunda problem yaşayanlar. Bakın biri kaderin aslını inkar etmiş. Birinci grup. Kimdi onlar? Allah'ın ilmini reddedenler. Allah olaylar olduktan sonra olaylarabilir bilir diyenler. Diğer grup ise ne yapmıştır? Diğer grup ise içindeki bir feraih reddetmiştir. Mesela ve benzeri. Bunlar nedir? Bunlara örnek olarak söyleyebileceklerimiz. Bunlar bid'atleriyle küfre girmeyenlerdir. Bid'atleriyle küfre giren taifelerin arkasında namaz onların namazları kendi nefsinde e, makbul olmadığı için onların namazı kendi nefsinde makbul olmadığı için başkalarına kıldırmış oldukları namaz da sahih değildir yani öyleyse öyleyse bizim e, birinci dersimizde anlattığımız ve kafirin arkasından namazla ilgili söylediklerimizin hepsi burada da geçerlidir ve selef bir de atıyla ettikleri taifelerin arkasından namazı kılmamışlardır. Kılmayı caiz görmemişlerdir. Mecburiyetten dolayı kılmak zorunda olduklarını da tekrardan iade etmişlerdir. Ne gibi mesela? işte İmam Elle Lekâ'inin şerh-ü itikâd-i ehl-i sünne vel cema'a'da Ebu Yusuf'tan yani Ebu Hanife'nin rahimahullah talebesi olan Ebu Yusuf'tan naklettiği cehmi, Rafizi ve kaderilerin arkasında ben namaz kılmam gibi. Yine müdevvene de İmam Malik'ten mesela nakledilmiştir. İmam Malik'e kaderi birinin arkasında yani Allah'ın ilmini inkar eden birinin arkasında Cuma namazı soruldu. Dedi ki kılma. Eğer nefsine korkundan dolayı kılarsan da onu iade et. Niye? Çünkü namaz sahih değildir. Hatta diyor öğlen olarak iade et. Yani cumayı onun arkasında kılma ama ondan korkarsan o zaman ne yap? O zaman cumayı şey yapabilirsin. Ee, öğlen namazı olarak iade et. İmam Abdullah sünnet kitabında veki'den yani selefin büyük imamlarından İmam Şafi'nin de hocası olan vekiyeden cehmiye soruldu. Dedi ki arkalarında namaz kılınmaz. Yine İmam Ahmet'in oğlu Abdullah Yahya İbn-i sünnet kitabında Me'mun Kur'an mahlukturu izhar ettikten sonra onun arkasında kıldığım her cumayı iade ettim diyor. Yahya İbn-i İmam Ahmet'in arkadaşı olan aynı dönemde yaşayan büyük hadis imamlarından diyor ki ben Me'mun Kur'an mahluktur fitnesini ızhar ettikten sonra kıldığım her cumayı ne yaptım? İade ettim. Öğlen namazı olarak iade etmişe Yine Ebu Davud mesela mesailinde İmam Ahmet'ten cumayı kıldıranların cehmi olduğu zaman ne yapalım diyor. Ben iade ediyorum sen de iade et diyor. Yani ben cehmi olanların arkasında cuma kıldığım zaman iade ediyorum sen de iade et. Hakeza mesela Ebu Ya'la ya tabakatul Hanabilde İmam Ahmet'ten bidat ehlinin arkasında namazı soruyorlar. Diyor ki, cehmilerin ve hadisleri inkar edenlerin arkasında namaz kılınmaz. Cehmilerin ve hadisleri inkar edenlerin arkasında namaz kılınmaz. Bu ve benzeri nakiller herhangi bir eski dönem yani bu senetle beraber itikadı nakleden kitaplara döndüğümüz zaman bunlarla ilgili binlerce yüzlerce selef imamlarından nakiller görüyoruz. Selef imamları tekfir etmiş oldukları bidat taifelerinin arkasında namaz kılmamışlardır. Şayet hani bazıları işte imamlar onları tekfir ediyorlardı ama gidiyorlardı arkalarında da kılıyorlardı. Mesela ha demek ki bunlar neydi? Onları e, tekfir etmiyorlardı. Mesela şimdi böyle bir sapık bir anlayış var. Şimdi biz biliyoruz ki örneğin imamlar bu insanları tekfir ediyorlardı. Bunların sözünün küfür olduğunu söylüyorlardı. Lakin dünyada hiç kimsenin kafir olmayacağına inanan muasır emmürciye, ehli sünnet e, kalkanıyla gizlenen muasır mürciye. bunu ne yapıyorlar? Bak imamlar ama gidip bunların arkasına ne yapıyorlardı? Namaz kılıyorlardı. Evet, kılıyorlardı. Ama aynı namazları ne yapıyorlardı? İade ediyorlardı. Aynı namazları iade ediyorlardı. Niye? Çünkü Allah azze ve celle'nin dediği gibi etavassav bihi belhum Yani sizin bu mürciye ehlenin, cehmiyenin bugün imam kabul ettikleri, veliül emr kabul ettikleri Arap tagutlar. Nasıl ki istihbaratlarıyla, polisleriyle, özellikle cumalara gelmeyen, özellikle mütedeyyin olmasına rağmen namazları camide imamlarla kılmayanları hapsedip işkence yapıyorlarsa aynı o dönemdekiler de ne yapıyorlardı? Özellikle cumalarda cumalara katılmayanları ya haricilikle itham ediyorlardı ya yönetime karşı kuruçla itham ediyorlardı yani karşı çıkmayla itham ediyorlardı ve türlü türlü işkencelere e, tabi tutuyorlardı. Bundan dolayı imamlar kendi nefislerine korktuklarından dolayı Veyahut da mesela bu şekilde iyice daha büyük fitneye yani özellikle haricilerin fitnesi hala kaim olduğundan dolayı sebebiyet vermemek için kendileri namaz kılmışlar. Ama sarih bir şekilde namazın olmayacağını ve namazın iade edilmesi gerektiğini de ne yapmışlar? Belirtmişlerdir, evet. Şayet kişinin bir atı kendini küfre götürmeyen atlardan olursa Öyleyse nedir? Öyleyse bunların arkasında namaz kılınabilir. Ama nedir? Selef yine ne demiştir? Aynı fasıkların meselesinde olduğu gibi. Normalde arkasında namaz kılacağımız. Bir, yine aynı taksimatı burada da yapacağız. Aynı delillerden dolayı. Bir, mesul olanların bid'at ehlini Müslümanlara imam yapmaları caiz değildir. İki, Müslümanların arkasında namaz kılacakları sünni biri mevcutken, Gidip bid'at ehlinin arkasında namaz kılmaları ne değildir? Namaz kılmaları doğru değildir. Şayet kılarlarsa namazları sahihtir ama bu yapmış oldukları şey nedir? Yasaklanmıştır, doğru değildir. 3- Şayet Müslümanların bu bid'at ehlini bid'atlerinden geri durdurmak, onların bu münkerine inkar etmek adına arkalarında namazı terk etmeleri daha büyük bir münkere sebebiyet verecekse o zaman bunların arkalarında namaz kılmak nedir? Arkalarında namaz kılmak evladır. Çünkü bunu da kim söylüyor? Mesela bunu selef imamları da söylüyor. Mez onların mezhebini e, tahkik ederken Şeyhülislam İbn Teimiye Minhajü Sünne kitabında diyor ki, bakın dikkat edin buraya mesela. Burası önemli bir konudur çünkü günümüzü de çok ilgilendiren bir meseledir aynı zamanda. Diyor ki e, İbn Teimiye bidat ehlinin veya fısıq ehlinin arkasında namazı terk etmek onların münkerine inkar etmek babındandır. Öyle değil mi? Hani biz onların arkasından namaz terk edelim, namaz terk edelim. Onlar da belki bu şekilde bu yaptıkları fiilden geri dursunlar. Ne yapsınlar? O bid'atlerinden veya fısıklarından tövbe etsinler. O zaman bu ne babındandır? Maslahat babındandır. Yani o Müslüman kişiyi üzerindeki yanlıştan döndürmek babındandır. Öyle mi? Öyle. İbn-i Teymiye diyor ki, Resulullah o zaman diyor burada maslahat ve mefsereti güzel şey etmek lazım. Güzel ölçmek lazım. Mesela diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam bazı insanların kalbini İslam'a ısındırıp onların münkerlerinden geri çevirmek için onlara hecretmemiş, Onlara bilakis fazladan mal vermiştir. Öyle değil mi? Mesela İslam'da müellafetul kulub dediğimiz sınıf vardır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam müellafetul kulub olan insanları onların işte tam İslam'a ısınmamaları ve İslam'dan uzak olmalarından dolayı hecretmek yerine bilakis onlara fazla fazla vermiştir ki kalpleri İslam'a ne olsun ısınsın. Mesela Sümam İbn-i Usel, onu mescide bağladığı zaman ona çok iyi davranmıştır. Niye? Etta ki kalbi İslam'a ısınsın, Müslüman olsun. Safvan i̇bn Ümeyye mesela şey olduğu zaman daha henüz Müslüman olmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ona ne yapmıştır? Fazla fazla mal vermiştir. Ganimetten tahin olsun, kalbi İslam'a ısınsın diye. Öyleyse Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki burada bu makamda olan insanların bunu iyi gözetmesi lazım. Yani bizim bu adamın arkasından namazı terk etmemiz onu iyice bir de atında kökleştirecek, fırkayı iyice genişletecek arayı iyice bölecek ve uzaklaştıracaksa o zaman belki arkasında namaz kılmak daha evladır. Ta ki ona nasihat etme imkanı, onunla konuşma imkanı Müslüman için ne olsun? Müslüman için doksun diye. Ama yok. Eğer diyelim ki e, bu iyice adamı bidatında azgınlaştıracak, daha kötü bir duruma getirecekse o zaman namazı ne yapmamak lazım? Kılmamak lazım. Selefte ne yapmışlardır mesela? Örneğin dedik i̇bn Ömer, Necdetül Haruri'nin yani bir haricinin arkasında namaz kılmıştır. Bir haricinin arkasında namaz kılmıştır. Ee, niye bunu yapmıştır? Çünkü zaten o dönemde sahabe birbirine girmiş. Zaten müslümanların arasında kan dökülmüş. Zaten birileri arıyorlar ki bir yerden bir açık bulsunlar gene bir fitne kıvılcımını yaksınlar diye. Sahabe burada ne yapmıştır? Dikkatli davranmıştır. Öyleyse bu mesele nedir? Bu mesele çok önemlidir. Bakın bu mesele aynı zamanda menhece tealluk eden bir meseledir. Niye? Mesela birkaç tane müslüman 6-7 kişi bir yerde duruyor, oturuyorlar. Bir tane müslümanın bir konuda bir yanlışı var. Kendi aralarında karar alıyorlar, diyorlar ki biz bu adamın arkasından namaz kılmayacağız, buna selam vermeyeceğiz. Yani hecrü'l-mubtedî' dediğimiz şeyi yapıyorlar. Öyle mi? Ne oluyor akabinde? O adam gidiyor başka Müslümanların yanına, başka Müslümanlar ona gayet güzel davranıyorlar, rahat davranıyorlar. Bu defa adamı ortamı terk ediyor, bu ortama geliyor, bir de adına gene devam ediyor. Bu tip şeyler ferdi karar verilebilecek veya şahsi karar verilebilecek olan şeylerden değildir. Ehil olan insanlar, Şeyhülislam ibn-i dediği gibi maslahatı ve mefsedeti. çünkü bu mesele maslahat ve mefsedet üzerine mebni olan bir meseledir. Güzel tahkik edecek olan insanlar bu konuda karar verecekler ve umumi o bölgede bulunan Müslümanlar da buna ne yapacaklar? O bölgede bulunan Müslümanlar da umumi olarak buna riayet edecekler. Umumi olarak buna riayet edecekler. O bölgede bulunan Müslümanlar, umumi olarak buna riayet edecekler. Evet. Şimdi o zaman bu noktadan e, yola çıkarak bu konumuzu özetlerken ne diyebiliriz? Seleften mesela bir, birinci madde. Seleften bidat ehli hakkında, bidat ehlinin arkasından namaz hakkında farklı ve zıt iki görüş geldiğinde önümüze bu Selef'in bu konuda ihtilaf ettiğini değil, arkasından namaz kılınır dediklerinin deatlerinden dolayı küfre girmeyen taife olduğu, arkasından namaz kılınmaz dediklerinin ise bidatından dolayı küfre giren taife olduklarıdır. Tamam mı? Bu birinci mesele. Niye? Çünkü aynı bidat fırkasına müntesip olun da olup da tekfir edilenler var, tekfir edilmeyenler var. Mesela bugün bütün ee, Hz. Ali konusunda aşırı giden gruba biz ne diyoruz? Şia diyoruz. Öyle değil mi? Peki bütün şia tekfir edilir mi? Bütün şia tekfir edilmez. Mesela kendini şia'ya nisbet eden yüzlerce grup vardır. Bunların içerisinde hangisi tekfir edilir? Bunların içerisinden küfür itikat biçimiyle itikatlananlar tekfir edilir. Yani bir adam diyelim ki tüm konulardan muvahid şirkten teberrih etmiş bir insan diyor ki bana göre Hz. Ali, Hz. Osman'dan daha evlaydı. ''Khilâfete hak sahibiydi.'' diye. Yani sahabenin icmasına muhalefet ediyor mesela diyelim. E şimdi bu adam bize göre nedir? ehl sünnete göre ve sahabenin o günkü icmasına göre Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman sonra da Hz. Ali'dir. Yani en eftal olan budur. Bu adamı küfre nispet eder miyiz? Biz küfre nisbet etmeyiz. Ama ismi şiidir. Öyle değil mi? Buna ne deniyor? O grubun e, müsemması altına girdiği için buna Şii deniyor. Veyahut da kendisine şiilik vardır e, denir mesela. Ondan dolayı selef bir bidat bid fırkaları hakkında aynı bidat fırkası hakkında biri arkasında namaz kılınır, biri arkasında namaz kılınmaz gibi e, deliller geldiği zaman biz anlayacağız ki kılınmaz dedikleri bir de atıyla küfre girenlerdir, bir de küfre girenlerdir. Kılınır dedikleri ise bir de ne yapanlardır, bir de küfre girmeyenlerdir. İki selef bir taifeye muayyen olarak kâfir demiş, sonra bakmış ki gitmiş arkalarında namaz kılmış mesela. Diyelim ki biz bunu gördük. Ha bak işte burada selef aslında kimseyi tekfir etmemiş. Sadece insanları korkutmuş değil. Selef bu namazı bunların arkasında kılmış. Sonra da namazlarını ne yapmış? Namazlarını iade etmişler. Neden? Çünkü o dönemde bu cuma ve bazı toplu kılınan namazlardan uzak kalmak insanın başına çok büyük sıkıntılar getirdiğinden dolayı. Üç bid'atıyla küfre girmeyen insanların arkasında namazı kılma veya namazı terk etme meselesi ehil olan insanlar tarafından tespit edilip ehil olan insanlar tarafından karar kılınması gereken meselelerdendir. Niye? Çünkü bu konu maslahat ve mefsadete mebnidir. Yanlış bir e, tespit ile daha kötü bir zarar, daha büyük bir mefsadete sebebiyet verilebilir. Bu inşallah buraya kadar anlatacağımız e, kısım Allahu Alem herhalde yeterlidir. İnşallah kalan kısımımıza, e, kalan dersimize de bir sonraki dersimizde devam ederiz. وَأَخِرُوا دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لُلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمُ